Allahü Rabbi al Rahman al Rahim. Alhamdulillah Rabb al Aalamin. Ve ve salam. Allahu Teala sizi bekliyor. Bu videomuzun sonuna geldik. Bu videomuzun sonuna geldik. Bu videomuzun sonuna geldik. Bu videomuzun sonuna geldik yani Cuma gecesi diyoruz, genel sohbetin haricinde haftada üç ders başlayacağız demiştik. Rabbim sözümüzde durmaya ve bu dersleri tamamlamaya bizleri muvaffak eylesin. Bugün ilk dersimiz başlıyor. Çarşamba olması münasebetiyle Allah Teâlâ'nın nuru çarşamba günü yarattı ve nurunu tamamlayacağını vaat ettiği için bu dersleri de Allah'ın tamama erdireceğini Ümit ediyoruz. Çarşamba gününün dersleri Mektubat-ı Rabbaniye'den yani ikinci binin müceddidi, müceddidi el i̇mam Rabbani, Ahmed el-Farûk-i Es-Serhendi, Kaddâsallâhu aleyhi ve Hazretleri'nin mektuplarından tabii mektubatın her mektubu herkese okunmaz. tarikat dersi alsa bile yine her derstekine her mektup okunmaz. Biz ben çocukluğumda, gençliğimde yani Efendi Hazretlerimizin usulü şöyleydi. E, odanın kapısında adam dururdu. O zamanlar işte Fahri Efendi veya Gözlü Ahmet Efendi, kaptan abi gibi. Bunlar dururlardı rahmetullahi aleyh. E, adama dersini sorarlardı yani. Tarikat dersinde hangi dereceye yükseldiğini. Derslerin biliyorsunuz kademeleri var. O kişi o derste mesela müşahit değilse o okunan mektubu dinlemeye onu içeri almazdılar. Siz biraz bekleyin derdiler. Çünkü her mektup herkese okunmaz. Ama şimdi bakıyorum eee ortala her derin mektup bu. Her zor mektup her yerde okunuyor. Bu uygun değildir. Çünkü Muhammed Rabbani Hazretlerinin ahvali vardır. Bu hallerin bazı mektuplarında Şeyh, şeyhi Muhammedül Baki Hazretlerine e, arz halleri vardır. Ahvalini arz ettiğin mektuplar vardır. Bu mektuplarda bazı görüşler beyan etmiş. Sonra makamı yükseldikçe evvelce vahdet-i vücut makamında da kaldığını söylüyor mesela. Sonra Mevla sırf faz fazl-ı keremiyle beni oradan çekti, daha yukarılara çıkarttı buyurduğu gibi. E, sonra başka mektuplarında yani e, ilerki dönemlerdeki yazdığı mektuplarında halifelerine, müridlerine gönderdiği e, risalelerinde, e, tabii ki e, evvelce müşahede ettiği hallerden farklı şeyler müşahede ettiğini beyan ettiği mektuplar vardır. Bu, o halde e, bu halkın geneline bu mektupların tümünün okunması münasip değildir. Zaten Efendi Hazretlerimizden bizim yetiştiğimiz tatbikat böyleydi. Sonradan biraz e, genelleşmeler oldu rahmetli Bayram Hoca zamanında e, işte her mektup okunmaya başlandı genele falan ama tabi bu Efendi Hazretleri'nin kendi tatbikinde e, ben bu şekilde müşahede ettiğimi ve bunun münasip olduğunu düşünüyorum çünkü madem hadis-i şerifte bize insanlara akıllarının aldığı kadar konuşun anlamayacakları şeyleri e, konuşmayın buyuruluyor Hatta biri vaatte tuhib ne? en yutkizeballahu ve rasulü. Allah ve Rasulünün tekzip edilmesini mi istiyorsunuz? Yani adamın anlamayacağı bir şey dersin. Adam inkar eder. Atik şer etmeden, tefsir etmeden direkt meal versen olur mu böyle şeyler? Adam kafir olur mesela. Resulünün tekzip edilmesini mi seviyorsunuz? Ne demek yani? E bir hadis-i şerif okursun. Şerh lazım. Hadis şeriflere şerh getirmezsen, izah yapmazsan tabii ki kendiliğinden değil. Şarihlerin, şurrâh-ı kiramın eee şerhlerinden. İmam-ı Tıbiler, İmam-ı Münaviler, Mamaliül Kahriler, böyle şarihlerden bahsediyorum. İbn İb İb Hacer Askalanil'er vesaire. Kastalaniler, Askalanil'er, Ayniler, İmam Ayniler. Bunlar şurrâh-ı kiram. E bunları bunların şerhlerinden almadan kafandan izah getiremezsin ama şerhten izah getirmeden de okursun, adamın da akla ermez. Bu da nasıl işya eder? Hadis-i şerifi inkar edip Allah muhafaza e, ehl-i sünnetten çıkar. Hal mütevatirse ehl-i sünnetten çıkar. E, mütevatir değilse de Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şeriflerine inanma bereketinden mahrum olur yani, çok büyük beladır. Bereketsizliğe sebep olur. Onun için İmam Rabbani Hazretleri gibi meşayihin beyanlarından da insanların anlayacaklarına göre konuşulmalı. Derslerine göre hitap edilmeli. Manevi derslerden ne biliyorlar ona göre tasnif edilmeli. Şimdi bizim meselemiz şudur. İnşallah bundan sonra her e, çarşamba 18.45 gibi yani akşam yani yedi geçe kala akşam 18.45 gibi mektubat dersleri yapacağız inşallah. Fakat mektubattan ne seçeceğiz? Seç seç seç Akaid mektupları. Akaid de, ne demek? Akîdenince midir? Akide yani inanılması gereken, düğümlenmiş. Yani sabit bir inanç. Artık çözülmeyecek, bozulmayacak. acabası yok, şekki şüphesi yok. Kesin itikat, inanılacak konular. Mektubat'ta İmam Rabbani Hazretleri'nin önemli bir özelliği vardır. başkalarında olmayan ona e, mana aleminde Rasulullah sallallahu aleyhi sellem buyurmuşlardır ki bunu Mahmud Efendi Hazretlerimden çok kere duydum. Tabii kitapta da gördüm. Mektubat'ın hamişinde de gördüm yani. Hamişte de risaleler var. En temüçdidün fil akride. Kainat Efendisi buyurdu ki ona sallallahu teala aleyhi sellem sen itikatta müstehcissin. Yani fıkıhta müçtehit değil, fıkıhta müçtehitlik ayrı bir şey ama itikat meselelerinde müçtehitsin. Yani nasıl İmam Maturidi, İmam Eş'ari var, iki imamımız, İmam Rabbani'ye de sen itikatta müçtehitsin buyurmuş. Yani bundan dolayıdır ki onun bildirdiği konular inanç meselelerimiz hakkında çok önemlidir. Ben de itikat dersleri yapmayı niyet etmiştim, sizlere de vaat etmiştim evvelce. Şimdi buradan başlarız. Mektubat-ı şerife üç cilttir. Bu üç ciltten ne kadar varsa, bazen kısa var, bazen uzun var, peşon sayfalık. Şimdi biz e, birinci cildin 260. sayfasında mektubatın aslı farsçadır. E, bu mektubat, yani bizim elimizde bulunan mektubat muharreptir. Muharrep ne demek? Arapçaya çevrilmiştir. Bunu Arapçaya, e, bir de Türkçe'ye tercüme edilmişi de var. Yani Osmanlıca mı? Arapçadan zor. Ben Osmanlıcanın, yani o e, müstakimzade herhalde çevirdi onu, O onu daha zor anlıyorum. Çünkü çok e, Farsça kelime de çıkıyor içinde. E, dolayısıyla Arapçayı, Efendi Hazretlerimiz Arapça mektubatı biliyorsunuz. Devamlı okur, okutturur, hatta ezberindedir. Ee, biz de onun için Arapçasından okuyacağız. Efendimiz çok güzel olmuş, bu Arapçaya çeviren Muarrib Hazretleri için e, yani o kadar güzel çevirdi ki e, derdi. Tam manasıyla İmam Rabbani Hazretlerimizin e, Farsça olarak telif ettiği bu mektuplara çok güzel hizmet etti. hiçbir ee, yanlış efendim e, bir şey bırakmadı eksik bir şey bırakmadı tercümede noksanlık etmedi diye buyururlardı bu zat murad minzelevi diye hatırlıyorum ama kazanlı yani bu şey efendi Arapçaya çeviren zat ve yine bildiğim kadarıyla Muhammed Mazhar Efendi'nin emriyle çevrildi. Muhammed Mazhar Efendi de Medine-i Münevvere'de ee, i̇mam Rabbani Hazretleri'nin yedinci torunu Muhammed Mazhar el-Fârik Hazretleri vardı. Biz ona yetiştik. Ee, dergâhında da kaldık 810 gece Efendi Hazretlerimizle beraber. O da yaşlı bir şey Efendiydi Vefat etti rahmetullâhâleyh. Cennetül Bekû'de medfûdû. Onun dedesi var. Yani uzman oluyor i̇mam Rabbani Hazretleri'nin beşinci torunu. Tabi o eski. O Muhammed Mazhar Efendi, bu torununa demek onun ismiyle tesmih etmişler. O zat Medine'deki en büyük şeyhiydi. Nakşi tarikatı üzere dedesi i̇mam Rabbani Hazretlerinin müceddidiye tarikatı Nakşi ve müceddidi e, Tarikatın devam ettiriyordu. Onun çok müritleri, kalifeleri var idi. Maddi imkanları da genişti. E, Mimberi i Şerif'in, Minber-i önünde otururdu. Gelene geçene, fakire bu karaya, kese kese dağıtırdı diye anlatıyordu torunu. Muhammed Mazhar Efendi Hazretleri anlattı bize. O dedesinin emriyle bu zat e, kazanlı e, Şeyh Murad Efendi bunu e, Arapça'ya çevirdi, tercüme etti. allah Teala Hazretleri bu amelinden dolayı kendisini e, hayırla mükafatlandırsın. Biz de size onun tarif ettiği e, bu mübarek mektubattan derslere başlıyoruz. Bundan sonra her çarşamba inşallah bu mübarek mektubat derslerinde buluşuyoruz. Bizim şimdi dersimiz 260. sayfede el mektubu sadece üniversite ün elmiyeten 266. mektuptur. İlel maktu'meyin il mukerrameyn çok değerli iki Oğul'a, maktumlara. Anî kimi kastediyor? İbne Şeyh'i şeyhinin iki oğlunu kastediyor. Yani Muhammed Baki Hazretlerinin iki maktumuna göndermiş. El-kâci Abdellâh, ev Evet, hoca yani Türkçeleşmiş artık. Tabi bu Farsçadır, hâce diyedir esası. Hacı Abdullah Efendi de Hacı Ubeydullah Efendi'ye ee, göndermiş bu mektubunu. E, bu Uzunca da bir mektuptur. Efendim ve lakin çok ilimler vardır, çok malumatlar vardır. İnşallah hep birlikte istifade ederiz. Yani bakın bir mektup yazıyor Allah Allah bir kitaba bedeldir. 260'da başlamış, 280'de bitmiş. 20 sayfa, koca uzun sayfa. Şimdiki sizin okuduğunuz Normal kitaplardan bu kırk, elli sayfa eder. Sırf bu mektup, bütün itikat meselelerinden bizi haberdar eder, ehl sünnet mezhebine göre. Onun için hiçbir ders kaçırmayalım. Tekrarları hangi saat verecekler, onları takip edin. Lale Gül'ün internet sitesinden veya işte neredense, Facebook'undan takip edin. Tekrarlarını, yani yetişemeyenler tekrarlarını. Yetişen de bir daha dinlesin canım. Dinledin diye ne oldu yani? Sorsam bir soru cevap verebilecek misin? Verebileceksin. O zaman daha kaç kere dinlemen lazım. Ta ki ezberine geçsin, bir suale cevap verebilesin yani itikadi konularda. Eee git Efendi Hazretlerimiz der, bizim mektuplar nereden bahsediyor? İmam-ı Rabbânî Hazretler'in mektupları neden bahsediyor? Biz bir mektup yazıyoruz köye, kente, ne? Şimdi mektuba lüzum kalmadı, cep telefonlar çıktı falan. Yine de adam hapishanede efendim olursa telefon yok, mecbur mektuba mecbur oluyor. Ama e, genelde mektup şeyi de geçti ama zamanı. Ama tabii birkaç 10 sene 15 sene evvel mektup devam ediyordu. Bu yeni çıktı bu işler. Mektuplarda neden e, hava yazılıyor veya ne manalarda? Efendi hazretleri der yazar köyüne mesela Trabzon'a Rize'ye yazıyor. lahanalar oldu mu? Sarı dana doğurdu mu? Mevzulara bak. Zaten mektubun cevabı gelene kadar doğurmadıysa da doğurur yani. lana geçer yani. Şey, tarladaki lahana mı kalır? Sana mektup kaç günde dönecek? Yani belki de 15 gün bir ayda mektuplar bazı gece ulaşıyordu evvelce. Bizim mektuplar havadan, civadan, sudan. Bu büyüklerin mektupları bir kitap. Bir mektup, bir kitap. Onun için çok değer vereceğiz. Ve değer göreceğiz inşallah. Ne hakkında bu mektubun içeriği ne? Bir de mektubun üstüne mektubun içi, içeriği, muhtevası hakkında bilgi verilir. Mektubatın kaidesi böyle. Ha bunu, o mektubu yazan zat mı e, tertipledi? Yani Arapçaya çeviren veya Farsçadaki ciltleyen, cilt haline getirip cem eden, ler mi ceddi şey yoksa manonun bahsede belki kendisi de mektubun başına muhtevayı yazmış olabilir. O usta tam bir fikir sahibi değilim. Fi beyani bazı mesail-i ilmi kelamla ilgili bazı meseleler hakkındadır. Ilmi kelam yani itikat meseli, inanç meseleleri demektir. Niye kelam deniyor ona? Çünkü mesela diyelim sırat köprü sırat köprüyle ilgili cehennemin üstüne kurulan köprüyle ilgili ismi sırattır bir mevzu var. Veya allah Teala'nın sıfatları veya allah Teala'nın kelam sıfatı işte Kur'an-ı Kerim gibi şöyle demek adet olmuştu El-Kelam fi-sırat. -fis Mesela sırat hakkındaki söz şudur, kelam. Mesela el-Kelam mizan Mizan hakkındaki mevzu, kelam yani konuşulan alimlerin beyanındaki kelamları şu şekilde. Hep böyle el-Kelam, şu konudaki kelam, bu konudaki kelam diye bu fasıllar, mevzular, baplar, e tasnif edildiği için adı kelam ilmi kalmış ee, bizim esas tabii şeyimizde inatikat inanç deniyor akaid akideler yani inanç meseleleri Bazısı hakkında diyor tabii şimdi bir mektupta bütün hepsini nasıl anlatabilir ve kara eli sünneti bel cemaat eli sünnet vel cemaat alimlerinin görüşlerine uygun şekilde kendi yorumun böyle bana göre şöyle Yok öyle. itikadi meselelerde insan kafasından konuşamaz. Koca imam-ı hazretleri itikatta müjtahid olduğu halde bak ne diyor? Ehli sünnet vel cemaatın yani sünnet ve cemaatın yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve, ve sahabenin e, görüşlerine uygun şekilde. Bunları açıklayacağım diyorum. Ve kad zaret lu ala tariq el keşf ve ilham Buradan anlaşılıyor ki kendi yazmamış başlığı. Bak hemen geldi, dedim acaba buna bir nereden delil getirebilir? Bu itikadi meseleler İmam Rabbân Hazretlerine zuhur etmiş, belirmiş. Yani ayetten, hadisten almış, e kitaptan, sünnetten almış, bütün ilimleri yutmuş, fakat manevi gözüyle de görmüş, kalp gözüyle de keşfetmiş ve Mevla tarafından da biliyorsunuz peygamberlere vahiy gelir, velilere ilham gelir. Velilere gelen ilham da keramet tarikinden olan ilhamlar vardır. Çünkü gayba dair ilham gelirse mesela ileriye dönük ve bir de bakıyorsunuz ne iş oluyor. E nasıl bildi? Ya e, mucize haktır, keramet de haktır. Kur'an-ı Kerim'de kerametin delili var. Meryem validemiz peygamber olmadığı halde nasıl yazın kış meyvası kışın yaz meyvası geliyor? Eee Asaf bin Berkaya peygamber olmadığı halde nasıl Belkıs'ın tahtını eee Sebe e, Yemen'den Sebeden Kudüs'e getirdi bir anda. Ya bunlar ayetle sabit. O zaman keramet de ayetle sabit. Keramet haktır. Velilere gönderilen. İşte i̇lham da keramet kabiliğindendir. E o zaman İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne bu ilimler mesela sıratın varlığı, mizanın varlığı, Hz. İsa Aleyhisselam'ın ineceği, Hz. Mehdi'nin çıkacağı, zuhur edici, deccal'ın huruc edeceği, çıkacağı, bunlar hep beyan ediyor mektubun son taraflarında. E bunları bir de keşif ve ilhamla da kendisine belirmiş bunlar. Yani bizim gibi sadece kitaptan okumakla, hocadan dinlemekle yetinmemiş. لَاَلَىٰهَ ve وَالْاَوْهَامِ Yoksa zannederek, tahmin ederek, evham ederek, acaba diyerek değil. Zaten ayet hadisle sabit. Ehl-i Sünnet Cemaat'in görüşleri kitaplarda yazılmış. Bir de üstüne bizden bize ilaveten yani, keşif ve ilhamla da bunlar kendisine zuhur etmiş. Bu konuları yazacak bu mektupta. Zaten mektubun başlangıcı 5 satır, yani ders bitti, 45 dakikada olacak. وَالْرَدِّ عَلَى الْفَلَاسِفَةِ وَاَتْبَاعِهِمُ الْمُتَفَلْسِفَةِ Felsefecilere reddiye. Felsefe ne demek? Akıl ve mantıkla Gaybi şeyleri çözmeye kalkmak. Kısaca yani. Ben onun için o taslaman maslamana ne diyorum? Sen felsefecisin, din işlerine karışma. Bu konuları karıştırma. Çünkü geliyor, geliyor, geliyor. Geçen bir televizyonda rastladım. Bir konuşma yaptı. Ne dedi oradan? Bizim insanlığın atası şempazelere dayanıyor. Şempazelere. Şempanzeler işte kaç bin sene evvel şempanzelerden şöyle dönmüşüz bilmem neymişiz falan filan. Ya sen din adına konuşmaya kalkan adamsın. Kur'an-ı Kerim'de hepimizin bir nefisten yarattığını Kur'an "Halakuke min nefsin vahide tek candan yarattım sizi" diyor. Nefis can, canlı yani Adem babamızdan. Zaten hava annemiz yok. eşini aldı ondan yarattı. Eşini de canlıdan yarattığı için zaten adı Havva oldu. Haydan diriden yaratıldı. Ne alakamız var şempanze ile maymunla ya? E işte, akılla, mantıkla, felsefeyle gidersen çıkacağın yer şempazelerdir. Ormana çıkarsın. Ondan sonra da ben akıllıyım dersin, bize de mürteci dersin. Halbuki biz medeniyiz. Çünkü insandan yaratıldık. Yaratıldığımıza inanıyoruz. Sen de insandan yaratıldın. Ama felsefecilerin görüşünü reddiye yapmadan, bu yanlış bir görüştür diye arkasına bağlamadan nakledilir mi? Bir şeyi nakledersen, bu yanlışta demezsen o senin görüşündür. Kayda budur. Felsefecilere ne yapıyor? Çünkü neden? Ta Ekseru felsefenin cahasefen fekede. "Cemiiu hükmü ekseri." Kendisi mektubatta yine buyuruyor. Felsefenin çoğu ahmaklıktır. Bir şeyin çoğu ahmaklıktır. Hepsi ahmaklık sayılır. Çünkü bir şeyin çoğu neyse fazlası nedense ona tümünün hükmü verilir. O tümüne onunla hüküm verilir. Hamakatle, bir de hakiki felsefe. bunlar tabi felsefeci sayılmaz. Felsefeci, yani aristo, efendim, eflatun, i̇mam Rabbani der ya, ahmak eflatun, ya. Çünkü neden aklına dayandı, İsa aleyhisselama iman etmedi. Doğru olduğunu kabul etti, mucizesini kabul etti, o felsefeci değildir. Madem ölüleri diriltiyor, bizde o hüner yok, o zaman nübüvvet peygamberliktir diye kabul etti. Hadi tabi olalım ona dendi. Ne dedi? "Nahnu qaumun muzebun la hacete bina ila men yezibuna ve ila men yehtini var. Biz yolumuzu bulmuş bir toplumuz. Hidayete eriştiren aramayız. Nefsimizin sıfatlarını eee tekamül ettirdik. Nefsimizi kötülüklerden arındırdık. Biz a, mürşide falan yol gösterene hacetimiz yok." Ahmak <gülüyor> Eflatun dedi. Hz. Ali's selamun havarilerinden, ashabından olacakken yavur kaldı gitti. Ne kadar büyük felsefeciydi ama Cehennemden kurtulamaz, iman etmediği için. Çünkü peygamberin zamanına yetişti, ona iman etmedi. Onun için felsefecilere reddiye derken, tabi taslaman gibilere falan değil, çünkü neden onlar mütefelsefe, felsefeciliğe özenen, felsefe yapmaya çalışan, onlara da reddiye. Onlar felsefecilerin etbağı. Çünkü felsefeci demek, dedim sana Aristoteles, Platon gibi adamlar, nerede şimdi böyle felsefeci? Şimdikiler El yapma zorluyorlar işte kendilerini. Daha kimlere reddiye var bu mektupta? Ve alez zenadikati zındıklara ve melahideti mülhitlere Mülhit demek kabirde lahit var ya, kenarını böyle eğiyorsun, hafif meyil yapıyorsun yani. Lahit meyil. Mülhit haktan meyil etmiş, batıla sapmış. Yani Ehl-i Sünnet'ten çıkmış, bazı dinden de çıkmış. Zındık zaten tamamen kitapsız. Dehri, Allah bilmez, kitap bilmez, peygamber bilmez. Ama el müteşebbîn bir i sorun nerede? Sorun şurada. Tasavvufçuya benziyor. Kendini kime benzetiyor? Tasavvufçuya benzetiyor. Yani tar tarikat ehli, tasavvuf ehli, yok şeyh, yok mürit, yok halife, yok vekil. Tipi kılığı öyle oturmuş ama işte zındık. Benden namaz düştü diyor. Milleti karısının kızına gelelim öp diyor. Yahu şimdi olur mu bu haram olan bir şey, tarikatta nasıl öyle olur? Şeriatta mekruh olan tarikatta haramdır. Yani ne demek? E, tarikat daha sıkıdır yani, şeriatta mekruh tarikat hepten yasak bilir. Hani fıkha göre haram anlamında demiyoruz. Yani sakınmak anlamında haram gibi sakınılır. Yoksa tasavvufta da helal haram nasıl desin mekruha? Mekruh helaldir. Haram sınıfından olsa zaten haram derdik. Ama tarikat o kadar Takvahı rehat eder ki tasavvuf eli, haram gibi yani, sakınır. E sen ne yapıyorsun? Tasavvufçuyum diyorsun, ondan sonra namaz kılmıyorsun. Ondan sonra kafanı açıyorsun. Çıkıyor bir kadın da işte, başı açık her efendim, tasavvuftan bir anlatıyor Mevlana'dan, Mestevi'den, uuu, kırla gidiyor. Her kanallarda çıkarıyorlar, bizim İslami kanallarda da çıkarıyorlar hiç sormazlar. Ya bu nasıl tasavvuf? Mevlana'nın tarikatını gidiyorsun sen papazlara, hahamlara tarikat dersi veriyorsunmuş bilmem. E sen kimden aldın da veriyorsun? Ondan sonra şeriata uymayan tarikat mı olur? Başörtmek farzdır. Kadınlar için bu farz Kur'an-ı Kerim'de öyle yadırgını bir humurun alaciyu bi. Başörtülerini yakalarının üstüne öyle bildiğimiz başörtü de değil. Çarşafın üst kısmını kastediyor yani. Yakalarının üstüne sarkıtsınlar aşağı Yüdnînâ aleyhne mincelâ ne? Nur suresindeydi deminki Bu da Ahzab suresinde cilbapların üzerlerine sarkışsınlar O onu tefsir ediyor Yani çarşafın üst kısmı olduğunu tefsir ediyor burası şimdi Cilbap çarşaf Hangi lugata bakarsan Nerede görülmüş efendim iç elbisesine cilbap dendiği Mantopardüsüye cilbap dendiği e, Dolayısıyla bu kadar Allah'ın emri varken ben tasavvufun en derinliklerini anlatıyorum sana Tevekkül makamı, rıza makamı, şu makamı, bu makamı dinleyenlerin de ayakları yerden kesiliyor. Vay anasını falan. E, vay anasını ama İslam'ın zahirine uymuyor başı gözü. Ne olacak o zaman? E, bu işte ne oldu? Tasavvufçulara benzeyenlerden oldu. Benzemeye çalışıyor ama onlardan değil. E, onlara reddiye var. Bu mektupta. Ve beyani bazı mesalil mutteallikadibus salati Namazla ilgili bazı meseleler feki zahiri mesele. ve i bariyi kat nakşibendi yedi. Nakşibendiye tarikatının övgüsü var. Diğer tarikatlara göre nakşibet tarikatının bazı faziletleri. İmam Rabbani Hazretleri bütün tarikatlerden icazetli. Süheverdiyeden, Kübreviyeden, Çeştiyeden, Kadiriyeden hepsine. Ama diğer tarikatlerin sonunda bulduğumu en son nakşiye girdi. Muhammed Bakı Hazretlerine intisab ile Nakşî tarikatının başında buldum dedi. Onun için Nakşî-Mendî tarikatına bir özel metiye yapıyor. Bu mektubun sonlarında وَالْمَنْعِ مِنْ سَمَعِ الْغِنَاءِ Çalgı türkü dinleme meclislerinden bulunmaktan engelleme mev mevzusu da var. وَهُدُورِ meclisi الرَقْصِ Böyle bazı tarikatlarda kalkarlar ayağa dönerler, raks ederler. Onlarda bulunmamak, tabi onların kendi şekillerinden gördükleri usul ve adapta varsa onlara da ne bu ya dememek. Fakat sen Nakşibendi tarikatındaysan öyle mecliste bulunmamak lazım. Ve ma yunasi bu derlike. Gördün mü şimdi? Bir de bunlarla ilgili konular. 20 sayfalık bir mektuba girişiyoruz. Allah Teala Hazretleri ömür verirse bu mektubu bitiririz. Ondan sonra diğer mektuplardan okuruz. İnşallah dersleri takib edin. Bir ders kaçırmayın. Arada bak, hiç fazla fuzuli bir şey konuşmuyorum. Dersi takip edeceğiz. Badel <gülüyor> Hamdi ve Salavati ve Tebliğit Devati, Allahu Teala sonsuz hamdü senalardan sonra, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e, ehli ve cümle sahabesine sınırsız sala salat selamlardan sonra ve işte ehli beyet gibi sahabe gibi silsileme şahımız gibi işte dua yapmamız gereken efendim cevâatâ duaları tebliğ ettikten sonra hediyelerimizi ulaştırdıktan sonra li'alemil meğadîmül kirâmu makhdûmü kiramlar yani değerli oğullar yani şeyhimin oğulları bilsin ne bilsin en hâzel fakîr mustagrequn min el kadmi ila er râsi fi ihsâni bu fakir diyor kendisi için tepeden tırnağa ayağımdan başıma kadar sizin şerefli babanızın iyilikleri içerisinde boğulmuş kalmışım, Muhammed Bâk-ıbillâh Hazretleri. Asla Afganlıdır. O gitti Bukhara'ya, Özbekistan tarafından Semerkant'e Semerkant e gitti, ticaret için, tarikat için değil, çok da erken vefat etti Muhammed Bâk-ıbillâh Hazretleri yani, kırklı yaşlarda. Orada e, Hacı Emkeneki Hazretleri silsilemizde, Derviş Muhammed Hazretlerinin halifesi Hacı Emkeneki Hazretlerinin sohbetine katıldı. Orada gönlünü bir kaptırdı, bütün işi gücü bıraktı, tasavvufa intisap etti. Hacı Emkeneki Semerkendi Hazretlerinden manen yetişti. Hacı Hazretleri ona dedi ki, nereye mesela gidecek? Bir memleketine dönecek, Afganistan'a veya neyse Semerkant'ta kalacak. Yok, sen nereye döneceksin? Hindistan'a gideceksin. Hindistan onun mekanı değil. Hindistan'a gideceksin. Orada bir zat var, senden ders alacak. Yani nispet, manevi bağlantı, nakşi büyükleriyle, bizim silsilemizle, yani işte, Haceken yolu, Şanakşi Hazretleri Abdülhali Kucubani, o yola senin sebebinle intisap edecek. Dolayısıyla bu manevi, ceryan gibi, akım gibi, bu nispet, yani bu bağlantı, bu akım, bu feyiz diyelim, ona senden dolayı ulaşacak. Taşıyıcısın sen. Bütün Allah onun gelmesini bekliyor. Bütün veliler onun gönderilmesini bekliyor. İşte Muhammed Bâkıbillah Hazretleri bu vazifeyle Hindistan'a Delhi'ye geldi. Orada bayağı müritler yetiştirdi vesaire vesaire. Her şeyin vakti saati var. Sonunda yani vefatına belki de bir iki sene kala ee, İmam Rabbani Hazretleri ona kavuştu. Onunla buluştu. Hatta hacca çıkmıştı yola. İmam Rabbani Hazretleri hacca gidecekken kal bizde buyurdu. Bir, bir ay iki ay falan yanında tuttu onu, o sefer hacca'da gidemedi ve böylece manevi nispet Nakşi büyüklerinden manevi nispet İmam Rabbani Hazretleri'ne ulaştı Muhammed ve Billah Hazretleri vasıtasıyla ama Hacı Emkene onu şeyhi hiç onu görmeden bilmeden işte Evliyaullah'a gelen ilhamdan bahsededik ya keramet kabilindendi nereden bilecek Hindistan hiç İmam Rabbani o zaman tanınmış bilinmiş Bukhara'da Semerkant'te adı olan biri değil ki ama dedi ki, bütün Allah onun e, kuduğumunu bekliyor, gelişini bekliyor. Çünkü ikinci binin başında gelecek ya, müceddidi elfisâni, ikinci binin müceddidi. Birinci binin müceddidi yani Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem hem getiricisi. Ama bin seneden sonra çok eskimeler olur, çok tahrifat olur, çok tahhirat olur. Her yüzün başında bir müceddit geleceğini zaten Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud hadisine beyan ediyor. Hani bizim Mahmud Efendi Hazretlerimize 15. asrın mücreddi diyoruz ya, işte İmam-ı Rabbani Hazretlerinden sonraki 5. asrın başındayız şu an. 1437 işte, 37. seneye girdik. Ama İmam-ı Rabbani Hazretleri ne zaman gönderildi? Tabi 1000'den evvel geldi. Işte 30-29 yaşlarında falan 1000 senesi oldu hicri. Ne demek? Ondan sonra da 1034 vefatıdır hicri. 1034 vefat. Yani yaşınızı 63 hesap ederseniz işte 29 oradan 34 buradan tamamlanıyor. Yani dolayısıyla o 1000'in başındayken hayatta olacak, faaliyette olacak. Nasıl bizim efendi hazretleri bu yüzün başındayken hayatta ve faaliyette oldu. Hala da elhamdülillah başımızda devam ediyor his, faaliyetlerine. işte onun gibi müceddidin vasfında in Allah le yeb'as ala rasul kulli mi'at senet men yujaddidu hadi ummet bu ummetin din işini yeniden yenileyen yani tazeleyen demek atleri kaldırıp hurafeleri çıkarıp Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki tazeliği üzere ihya eden bir zat Allah Teala mutlaka gönderecek. İşte bu her yüzün başındadır. Ebu Davud hadisidir, sahiptir. Her yüzün başında var. Ama tabii binin başında diye bir hadis yok fakat binin başında i̇mam Rabbani Hazretleri geldi ve kendisi buyuruyor ki yüzleri, yüz senelerin başındaki mücedditlerle binin başındaki müceddit arasında yüz ile bin arasındaki kadar fark vardır. Bir de şu anlaşılıyor ki ikinci binden sonra bir daha bin yok. Yani Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra bin senenin tecdidi bakımından i̇mam Rabbani'den başkası görükmüyor. Çünkü kendisi yine buyuruyor ki Hazreti Mehdi ve yani Hz. İsa Aleyhisselam'ın e, nüzülü ve zuhuru bu ikinci bini geçmeyecek. Yani kıyametin ne zaman kopacağını söylemese de ikinci bin bitmeden onlar geleceğini söylüyor. Zaten onlar geldikten sonra yeni bir müceddit gelemez, bitti. Zaten İsa selamdan sonra kıyamete direkt geçiliyor. Yani güneş batıdan doğmak doğduktan sonra 120 sene kıyamete kalıyor. O zaman zaten hep kafir olacak millet. Hiçbir müceddit Müslüman bile kalmayacak. E, güneş batıdan doğmadan evvelki dönemde de e, önce Hazreti Mesih'i Mesli'yi edecek Sonra İsa Aleyhisselam onu deccaldan kurtarmak için Gökten nüzul edecek Şu anda biliyorsunuz diridir, hayattadır Bütün bunlar bu mektubun sonunda da e, Yani özetle de olsa itikat meseleleri olarak zikredilecek Ondan dolayı İmam-ı Rabbane Hazretleri İkinci binin müceddididir Bir daha bin senelik bir müceddit gelmeyecektir Ve bu zatın yetişmesini vesilesi de zahiri vesilesi de Muhammed Bakıbilli Hazretleri olmuştur. Ama gel gelelim o şeyhini de geçmiştir. Şeyhlerinin şeyhini de geçmiştir. Ba bir noktada Şah-ı Hazretleri de geçmiştir. Bir noktada Yusuf-ı Medanileri, de, Beyaz de geçmiştir. Yani bizim silsile bakımından koşuyorum. Öbür silsileleri haydi haydi geçmiştir. Zaten Beyaz Bestamileri geçince ne kaldı? Çünkü neden? Ee, Necip Fazıl merhumun şeyhi de Abdülhakim Arvasi Hazretleri ki çok büyük ve saadattandır. Ne buyuruyorlar? Sahabe-i kiramdan sonra yani tabiin tabakasını da dahil ederek, sahabe-i kiramdan sonra imam ı Rabbani'den eftal yoktur. İkinci birinin müceddidi olması hasebiyle. Sahabe-i kiramdan sonra. Onun için Efendi Hazretlerimiz mektubatı ne yapardı kitapları koydururken? Tefsirler birinci sıra, Kur'an. Altına kitabı koyarken hadis kitabı Böyle eskiden yani kütüphaneler çok yok, böyle üst üste koyuyoruz ya, tefsiren üste, hadisle alakalı kitap ikinciye, onun altına fıkıhları mı koyalım? Akait kitapları mı koyalım? İşte tasavvuf kitapları hangi sıraya rahat edelim derseniz, hadisten sonra yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, söz, kelamlarından sonra hemen üçüncüye mektubatlı koyardı. Çünkü neden? Allahu Teala'nın zatından ve sıfatlarından bahsediyor. Çok yüksek ilimlerdir evladım onun için üçüncü sıra onundur derdi. Buradan da anlıyoruz ki bak Allah'ın kelam, Resul'ün kelam, celle celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem geldiği manada bu'nun kelam, kelimat. Onun için bu mektuplara ona göre değer verelim. Güzel anlatmaya çalışalım. Sizler de anlamaya çalışın. İşte o yine vefa olsun diye. Tabii ki şehri geçmiş, bütün şekllerini geçmiş ayrı bir şey. Ama zahiri sebep nasıl olsa bir nasıl bir çocuk ee, e, babasını geçse bile babasına edepslik edebilir mi? Ederse zaten babasını nerede geçecek? Yani en rezillerden daha rezil duruma esfel-i ne düşer babaya terbiyesilik eden. Onun için diyor ki kıymetli evlatlar bilsin ki bu fakir tepeden tırnağa yüce babanızın, şerefli babanızın ihsanlarında boğulmuş kalmışım. Hayzü teallemtü derse elifba fiyazet tarik minhu bu manevi tarikatta yolda Elif Pa dersini ondan öğrendim. Halbuki öbür tarikatlerden hep cazetli şeyhti. Hepsini bitirmişti. Ama yine diyor ki Elif Pa'yı ondan öğrendim. Tevazu gösteriyor. Bir de tabii Naksih Tarik'ini kast ediyor. Ve az cüvanuş ayra tecci huruf Elif Pa bir iki. Bir de bu tarikatın diğer hece harfleri var. Teasa. Yani manevi merati bir makamları ediyor makamlar, Onları da ondan kendisinden aldım. Ve hasalet bir baraket suhbeti. Onun Derslerinde, sohbetinde, civa, yanında bulunmamın bereketiyle hem zahiri beraberlik tabi derste oturuyor hem manevi rabıtası demektir. Bereketiyle asıl oldu. Devletün diracin nihayeti fil bidayeti Sonun başa konma devleti. Nakşi tarıkında böyle bir makam vardır. Başka tarikatların sonunda erişilen makamın tadını ve zevkini bu yolun başında tattırırlar. E, böyle olursa, başı böyle olursa ya sonu ne olur düşünmek lazım. O devlet bana onun sohbeti bereketiyle asıl oldu. Ve bu sıdıkı hizmeti vecettu's sefer fi'l vatani Ona hizmetinde sadık olmam, yani ona dürüst, kalben samimi bağlanmam ve ona onun yoluna sadakatle hizmet etmem bereketiyle sefer fil vatan. Bu da tarikatte bir makamdır. Yani vatanındayken manevi yolculuğa çıkmak. Sefer sefer fil vatan. Yani sen e, kendi içinde manevi merahatı bir kat ediyorsun, artık işte onları hafiye, işte, akfa, lataifi geçiyorsun, vesaire geçiyorsun Yani zaten seyir-i manevi yolların tümünü bitirdiğin zaman nereye vardın? Hani arşa çıktın, kürşüye mi çıktın? lev-i mavza mı vardın? Yok وَلَسَنْفَةَ عَلَىٰهُ وَاَنَّ سَيْرَ كَلَمْ يَكُنْ اِلَّا اِلَيْكَ اِذَا بَلَغْتَ الْمَنْزِلَىٰ Maksuduna ulaştığın zaman Görüp anlayacaksın ki sen nereye gelmişsin? Sen ancak sana gelmişsin. Çünkü neden insanda bir kalp var? Kalp bölümü Beytullah, Allah'ın evi orada. Arşullah, arşı orada. Hazainullah, bütün hazineler orada. Sen zaten kendinden kaybolmuşsun, dağılmışsın, gitmişsin kafayı, dağıtmışsın. Seni şimdi tarikat dersleri, zikirler, rabıtalar, murakabeler ne yapmaya çalışıyor? Seni sana getirmeye çalışıyor. Kalbek indirmeye çalışıyor. sefer fil vatan. Tabii bunun daha istilahları vardır, istilahları olabilir. Ben şu anda onun istilahlarını Efendim hazırlamadım. Ve teveccühi şerifi babanızın şerefli teveccüü tabi alın alına, alına teveccü, feyiz akıtma muamelesi olabilir, manevi yöneliş olabilir. Hepsi de da buna dahildir. Belega hazel fakiru kadimul kabiliyeti. Benim gibi kabiliyetsiz diyor. Estağfurullah ama işte o tevazu. Benim gibi kabiliyetsiz bu fakir derviş diyor. İle nisbetin nakşibendiyeti fi müddeti şehrayn ve nisf. Ben sana dedimse i̇şte bir ay iki ay kaldı dedim ya bak. İki buçuk ayda diyor, iki buçuk ayda nakşi büyüklerinden gelen bütün manevi irtibatları kazandım diyor. Bütün silsilenin nispetini aldım diyor. Ama onun tevettciğiyle diyor. Tabii ki zahiri şeyde silsile riayet lazım. Ve men haul huzur al, ile evet, kıymetli babanızın tevettciği bu büyüklere yani nakşi büyüklerine ait özel huzur. Yani mevla ile irtibat kurma makamı mevla gibi olma artık özel bir huzur birliktelik onu da bana bahşetti onu tevciül uthvet ediyor ve kif ve keyfe ve kif ve übeyinu tafsile mahfsul ve adil müddetil alileti min eltejliyatı ve zihuratı ve alnwarı ve elwani allah ve la leniyeti ve la kifiyeti bi yani iki buçuk ay kadar kısa bir zamanda az bir müddette Allah'ımın tecellilerinden, bana manevi alemde görüle, gösterilen zuhurattan, nurlardan, renklerden, renksiz, şekilsiz nurlardan, e, renksiz nurlardan, şekilsiz nurlardan bitetaffûlihi, ona tabi olmam, o yüce babanıza uymam efendim, vesilesiyle neler elde ettiğimi nasıl açıklayayım, nasıl tavsil edeyim, izah edeyim diyor. وَلَمْ يَبْقَ بِتَوَجُّهِ şerifi. Onun kıymetli bize teveccühü ve yönelmesi manevi feyizleri akıtması vesilesiyle kalmamıştır. Dakikatüm inde ka'i marifetü tevhid ve ittihad ve'l-kurb ve'l-ihat ve's-seyran yani gayr-ı bir ve Yani Allah Teala'yı bilme, tevhid ilmi, ittihad, Allahu Teala ile bir, birleşme, birlikte olma tabii bu haşavekellen mesafe yakınlığı birleşmesi değil. Manevi birliktelik, yakınlık, Mevla Teala'nın kuşatması, Kur'an-ı Kemdede'de söylüyor bir bükül şey muhit, her şeyi kuşatmışım diyor. Peki bunların izahı var. Bu kuşatma nasıldır? Ee, Mevla Teala her şeye mutlali, her şeye vakıf, her şeye nüfuz etmiş ama ilmiyle tabii <gülüyor> zatıyla değil ama bu konuların inceliklerinden bu fakirin anlamadığı, bilmediği, vakıf olmadığı bu fakire görülmeyen, gö görünmeyen, gösterilmeyen bir incelik dahi kalmadı. Bütün manevi şeyleri ilimleri keşfetti. Ve ma'ade şu dil vahdeti fi'l Çoklukta birliği görmek ne demek oluyor? Ve müşahadetül kesreti fi'l Bir teklikte çokluğu görmek nasıl oluyor? Feynevma mim mukaddimati azil marif. Teala ile ilgili ilim ve marifetlerin ön ön bilgilerindendir bunlar, mukaddimelerindendir. Bütün bunları efendim e, ben keşfettim diyor ve icra ismiha ve icra ismiha değil ma'arife alel lisan fi cem bi nisbet-i nakşibendiyeti vel huzur-i khas ve biri ve icra ismiha dil ma'arif alel lisan yani bu marifetler demi söylediğimiz tevhid ittihad kurb tevahdet te kesret kesret tevahdet müşahedesi gibi marifetlerin isimlerini alel lisan yani dile getirmek, bunları laf olarak konu etmek Yani şey kastediyor yani Muhittin i̇bn Arabi Hazretleri'nin e, özellikle tedvin ettiği, tafsir ettiği işte vahdedil vücut gibi vesaire marifetler bu gibi mevzuları dile getirmek nakşî nispetinin yanında fi cembî nispetin nakşibendiyyeti vel hudûril hâsı bihâvla ile kâbiri bu büyüklere özel olan Mevla ile huzur yanında Nakşibendi tarikatının Allah ile irtibatının yanında ve beyanu alame-i şud yani e, bu diğer evvelce konuştuğumuz marifetleri ağza almak ve bu vahdette kesret kesret de vahdet alametleri nelerdir falan onları açıklamaya kalkmak kullu zelge minkusurin nazar yani Nakşibendi büyüklerinin eriştiği Mevla ile huzur makamına göre Diğer bütün ismi sayılan mertebeler kısa görüştendir, nazar noksanlığındandır. Yani düşünce eksikliğinden veya ulaşım manevi mertebelerde noksan ulaşımdandır. Çünkü ve muamele tüahlelekiha biri aleyetün citten. tarikatına girdim, iki buçuk ayda öyle makamlar kazandım ki onların muamelesi manevi işleri o kadar yüksek ki La isme telabü külize rakkın varakas öyle. Yani işte bağırıp çağırıp kaside okuyan, kalkıp ayağa dönüp dolaşan işte efendim sema yapan, raks yapanlarla bu işin hiç alakası ve ilgisi yoktur. O işler yolda kalır yani. Feyda Nil tüm İslami devletleri uzman Hazrati Şeyhine. Madem Şeyh Efendimizden ben bu kadar büyük devletlere ulaştım, La imkünülüne <gülüyor> dahu hakkı şeyiminha ve le mesehatu razi muddet umri Yüce eşiğinizin, yüce eşiğiniz, yani kapınız diyor, babanızın kapısı diyor, yani şeyhinin kapısına. Yüce eşiğinizin, hizmetçilerinin değil Şeyh Efendi'nin, değil sizin diyor, sizin yüce kapınızın, hizmetçilerinin ayaklarına ömrüm boyu ölünceye kadar başımı sürsem, mes bile kıymetli babanızın haklarından bir şeyi dahi ödemem mümkün olmaz. Şimdi biz, Efendi Hazretlerimiz, Mahmud Efendi Hazretlerimizden yani böyle makamlara falan gelemedik, bir şey eremedik ama olduğu kadarıyla şey Bugün Müslümansak, Ehl-i Sünnetsek, işte bir şeyler zikir mikir yapıyorsak hep onun bereketiyle. Biz şimdi nasıl onun kıymetini bileceğiz? Değil eşiğinin, hizmetçilerinin ayaklarına ömrümüz boyu kapansak, az bile diyeceğiz. çünkü eden bu hak ödenmez ya. Bu maneviyat hakkı ödenmez. Dünyanın profesörlüklerine gelseydik, Eriş sünnetten, şu manevi hallerden zerre bilmezdik ya. Görmüyor musun bütün dünya prof dolu, doçent dolu ya. Bir şeyden haberleri yok. Allah'tan, ahiretten haberleri yok. Manevi ilimler hiç haberleri yok. Fe mâza a'ridu aleykum min Ben çok kusurluyum diyor size. Teşekkürümü ve eda demiyorum. Kusurlarımdan neler arz edebilirim ve mâza uzhirukum Minin fi infialati çok mahcubluklarım var size karşı mahcubiyetlerimden ne belirtebilirim velakin ceza Allahu subhanahu ve taala Khuja ve Şamettin Ahmet khayr el ceza Khuja Ahmet efendi Allah hayırlı mükafatlarla tarafımızdan müsab kılsın ki haytu kefan munnete ve şettendi taqa fi hizmeti kudam el a'tebet el yüce eşin babanızın kapısının hizmetçilerinin hizmetinde himmet kemerini kuşandı ve bizim yapmamız gereken yani Fars kifai gibi düşünürsek onlar yapmasa bize düşecekti o kapının hizmeti ama o sıkıntıda karşı bize kafi geldi o işleri o evvendi yürüttüğü için bizim tarafımızdan Allah ona çok mükafat versin ki biz de vakalla sahemsalen el qasriyinemizelke bizim gibi zaten noksan e, hizmette geri kalmış kişileri bu vazifeden geriye çekmiş oldu. فَلَوَنَّ لِي ف۪ي كُلِّ مَنْ بِتِشْعَرَتٍ لِسَانَنْ يَبُثُّ الشُّكْرًا كُنْتُ Evet ben diyor her tüylerimin, her tüyümün bittiği bir yerde dilim olsa hepsiyle size teşekkür edecek olsam yine de kendimi teşekkürü eksik etmiş durumda bilirim. Şimdi burada kalalım, vaktimiz doldu. Buradan i'tibaren önümüzdeki çarşamba günü zaten biraz daha kısa bir girizgah yapıyor. Ondan sonra ''İ'lem'' ''yecibü enyi'leme'' ''şunların bilinmesi farzdır'' diyor. Ve itikat konusundaki ilmihal konusunda bizlere çok ilimler verecektir. Ve faydalı e, imani ve itikadi konularda nur saçacaktır. Allah dinleyenlerin kalplerini kulaklarından inen bu dinledikleri nurlarla münevver eylesin, aydın eylesin, ölene kadar ve, ve kabirde ve mahşerde bu İmam-ı kıymetli nefeslerinin bereketiyle elde ettikleri nurlardan Rabbimize kavuşuncaya kadar bizi mahrum etmesin. Amin.